103.tv Radyo Tülesi'niz. Panoranın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. sağda solumda, karşımda çok değerli gazete yorumcuların fari vermiş. Oktay Ay sevgili manyak gibi kendi kendime güldüğümü zannetmeyin. Burada bir takım el kol hareketleri yapan bir takım arkadaşlarım var. Günaydın. Öncelikle mi ediyorsun. günaydın. Oktay çok kırıldım ama günaydın. <gülüyor> Böyle yorgun istemiyorum. Evet, evet böyle yorgun böyle kendini bilmez. Ben de istemiyorum. Yoksa istifa etmeyi düşünüyorum hafta sonuna doğru. İstifalar gerçekleşti. Aa, gerçekleşmiş evet ya. Gerçekleşmiş Bizim... mi? Hay Allah. Evet. Aman bu Berlusconi sapıttı artık ya. Ee, ne oldu gene ne yani. yaptı ya? İtalya'da deprem oldu ya. Evet. Ee, işte 200, 200 kişi tabii... de hayatını kaybetmişti en o... son. 260 diye biliyorum ben ama şimdi Bir... tabii çadırlarda yaşıyor halk. Bu sıralarda... Farz çadırda tatil yapıyorsunuz diye... Hafta sonu evet... Artık yani... Gel bir günde biz de tatil yap deselerdi de... Sonra şey deselerdi gecede. Şimdi farz ki... Böyle erotik bir tatile çıkmasın diyerek... Bence en güzel cevabı verirdi... O tip bir cevap verecekler herhalde... Ama ben ilk şeyi vereyim... Bu dün Buyurun. hani Obama ile ilgili... Bir de ağzımı açarsa... Siz ağzımı artık kaşığın tersiyle istediğiniz gibi vurabilirsiniz... Bu kediyi sevmişti ya gülüyü. Evet. Biz de aman ne kadar doğaçlama bir şey. Hı -hı. Hiçbir şey doğaçlama değil. Kedilerin hepsi kontrol edilmiş. 7 kedi vardı ya. Hepsinin karneleri getirilmiş. Hepsinin aşıları kontrol edilmiş. Ondan sonra içlerinden en muğnis olanı seçildikten sonra e, bunlardan bir tanesi işte ortası tamamen planlanmış hadiseler bunlar. Ya o ya. zaman Michelle Obama her gün teste mi giriyor? Nasıl ya? Yani şöyle bir Karısının başında okşama efendim de böyle kontrol ettik bu sabah gene kontrol ettik sağlık tamamen rahat rahat okşayabilirsiniz videolar. Vallahi böyle benim bildiğim kadarıyla yani. Ya o kedi okşamada o kadar belge lazım ya. Ya tabii canım ha? ya kedi kudusta. Çocukları her gün sağlık karnelerini götürüyorlar. İşte, Baba bugün bizi kucağına oturtup sevebilirsin diye. Bir gün şey yapamamış Sasha. Belgesini alamamış. Okul tenefüste arkadaşlarıyla oynamış. Beyaz Saray'a sokmamış. Bugün Beyaz Saray'a sokmamışlar. Babası yüzüne bakmamış nerede demiş. Öyle ama başkanlık biraz da bunu gerektirmez mi? Doğru. Doğru gerçi yedi tane kedi varmış şeyde orada. Niye o Gli? Gli denen kedi şey yapmış. Zaten ilk başta Başbakan Erdoğan sevmiş. Ben onu da bak bilmiyordum. Hmm. Önce obuma sevdi kediyi sonra Başbakan Erdoğan sevdi diyebilirim. Biz bilmiyoruz da orada keskin nişancılar Gli'ye doğru zaten çevirmişler <gülüyor> tamam mı? Herhangi bir patisini pati kaldırdığı <gülüyor> anda pium! zaten onlar gitmiş Erdoğan'la Obama gittikten sonra... ...bir tane dede geliyor... Ee? Baston ile dürtüyor kediyi... ...gördünüz mü onu? <gülüyor> <gülüyor> böyle, ee? böyle bir... şey yapayım, dür, kedi, bir şey var. O sevgiden, sevgiden kedi... <gülüyor> ...bazen böyle sevilmeyi sever... Erdoğan'ı arabadan kurtaran, balyozu satın alan bir adam var diyor. <gülüyor> bir adam de, eski milletvekili. Eski milletvekili. Gidip kediyi de alsaydı ya... ...yeni manevralarımla gündeme gelmeyi düşünüyorum diyor. Valla en az onun kadar... Estetik bir haber var. <gülüyor> <gülüyor> Flash TV'de gece attı programını hazırlayan Sudan Gökhan Taşkını biliyorsunuz. Evet, enteresan kendini, bir abimiz. Kendi daha önce türban açılımıyla gündeme gelmişti canlı yayında hatırlıyorsunuz değil mi? Hayır. Türban takmıştı falan. Gökhan isimli haber. Habersiz bir habersiz fikir, hani e, evet Ankara'da bunlar olurken. Hayır evet, yapma biraz soluyor. Böyle konuşana evet, abi o işte. O daha önce de bir stüdyoya sinek girmişti. O benim abime benziyor ya ortanca Uzun. abime. Hadi canım. Aynısı valla. Bence var. abini buna benzetme ya. Yani benziyor dediğim huyu benzemesin. Ha. Abim i̇şte de bazen öyle yapar. Bize espriler olsun diye türban takar <gülüyor> geliyor. Öyle bir şey yok ya. <gülüyor> Önceki gün tamamen yüzünü siyah boyamış. Haberde dü ee, aslında nasıl kaçırdık bunu ya Gökhan Taşkın yüzünü siyah boyayarak canlı yayında haberi öyle okumuş ve Barack Obama'ya şöyle dedim. daha önce bu şeyde Papa'ya da kelime şehadet getirmeye çalışan kişi değil mi ya herhalde odur başka kim olabilir ya ben <gülüyor> <gülüyor> bundan sonra bir tanem nerede manyak manyak hareket var kim A bu derim ya Sayın Papa lütfen beni tekrar edin diyerek öyle bir şeyi vardı bunun şimdi de yüzünü siyah boyamış ve demiş ki isteyenin bir yüzü kara vermeyen Obama olmasın diyerek esprilerle şakalarla gelecek seçimlerde Espriler, aday olacağını ispatlamış. Şakaların ötesinde yani o kadar çok ayrı e, alanda yanlış ki yaptı. Hangisinden başlamak? Onun, bunun beyninde bir şey olmuş olabilir ya. Herhalde. Ur gibi bir şey var herhalde. Yani doktorlar uyuyor <gülüyor> Beyindeki... mu ya? Her gün semptomları orada te televizyonda izleyip izleyip doktorlar uyuyor mu? Doktor Taceddin'i göreve çağırıyor. Hı, Nasıl? Hı. Yayından Fahir'in gizli gizli inlediğini fark edip hemen te tedaviye şey soktu. Abi doktor tacitin de hangi birine yetişsin ya dünyanın neresine yetişsin yani? Bu bu adamı bu adama da oradaki doktorlar müdahale etsin ya. Yandan tedavi mi edecekler? Ne yapacaklar? Bence bunun tedavisi belli ya. He? Bunu iki hafta süreyle yandan tedavi, iki hafta sonra da beyindeki manyalık merkezine baskı yapıyormuş oradaki. Manyal merkezine. Manyak, manyal ve manyak merkezi yan yana zaten. İkisine Onların bir arasında bir tümör var. İki tarafa da şey baskı yapıyor. yapıyor yani. ya. Ona biraz manyel vermiyor. Manyel mi? almıyor, manyaklık yapıyor. <gülüyor> evet, İsteyenin bir yüzü kara sloganıyla konuşmasına başlamış, haberlerini sunmuş. Sonra ne istiyormuş? Obama'dan On... isteklerini bir bir <gülüyor> sıralamış. Ne bileyim ne istiyormuş herhalde. Sen <gülüyor> dünyada parayız. Çukurambar'da ev istiyordur herhalde. Ne isteyecek? <gülüyor> sonra da Amerikan basını da tabii bu olayı duyunca Türk gazeteci Obama ile dalga geçti yorumu yapılmış. Bütün o sıcak ilişkiler bu herif yüzünden yıkıldı. Ya dalga geçtiği bırakaydı hani tamam yani Amerikalı gazeteciler çok daha ağır dalga geçiyorlar Obama ile de ırk üstünden espri yapan yok ya nedir yüzünü boyamak ne demek ya bu hani bir zamanlar beyazlar zencimiz için kılında gece kulüplerinde şey yapıyorlarmış ya böyle çirkin dudakları beyaz bırakıp bing bing bing bing, bing. diye bancho olarak. onun gibi bir şey bu. ne ne bu ya, ya Vallahi hakikaten yalan bir haftada cüce yıkasın şeyde canlı yayında ana haber bülteninde leğende cüce ekiyoruz desin tamam işte aa öyle bir şey bunu bulabilirsek şey, şeyini dinletelim youtube'da bir vardır herhalde var var <gülüyor> ben izleyemedim ama var ay böyle bir şey aman maalesef ya maalesef, maalesef. Obama, Obama deyince o son herhalde haberdir artık Obama'yı Obama ile Obama ilgili haber mi haber yok bundan sonra bitmiştir Bu Obama hikayesi. Da çok çirkin kapatmış olduk böylece o zaman Hakikaten isterseniz ya. şöyle bir espri yapalım Reklamlarla coşalım. Reklamların hemen ardından haberden habere koşalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. ay ay dın, dın, dın. Günay, ay ay ay sabahlarda günün ay bakmaya devam. ay ay evet. Şöyle sağ tarafımıza bir bak. Evet şey söyleyeyim. Çok güzel yani herkesin aklında olsun da. E, büro çalışanlarıyla yapılan araştırmaya göre. Büro çalışanlar dediği çalışan herkes işte. Büro çalışanlarıyla yapılan araştırmaya göre haftanın en streçli anı e, belirlendi. Salı günü saat 11.45. Geride kaldı. Geride kaldı. Yani önünüzde akıllı olun. Yani şey aklınızda Neden olsun. Neden öyle tatilinden önceki 15 dakikaya niye gerilsin insan? Acıkıyor çünkü insanlar. O, o saatte yemediği için. Tabii Oktay'da erken ince çıkıyor en stresli andlarından biridir o. Pazartesi hafta sonu dedikoduları ile geçiyor. Rahat. Rahat. Salı sabah elektronik postalar gözden geçiriliyor. Öğleden önce haftanın. Pazartesi piyanları... bakılmıyor mu ona? Neş neş Dedikodu dedikodu dedikodu arada 2 dakika şey bakamıyor mu? Tahmin bakalım. ediyorum şöyle oluyor pazartesi bakıyor da ha. bugün pazartesi ya cevap bana, yarın cevap vereyim falan filan diye böyle sallanan e-mailler oluyor anladığım kadarıyla Salı günü onun cevap verme stresiyle beraber üst üste bir her şey. Üst üste biniyor öğleden önce haftanın planlaması yapılırken stres saat 11.45'te tavan yapıyor A a diye ötmeye başlıyor Ondan sonra geri kalan işte şeyler Bayır aşağı. Bayır aşağı inmeye devam edin. 11.45 aklınızda olsun. Onun için de yapmanız gereken şey basit. <gülüyor> Hemen gideceksiniz. En stresli anınızda ya küçük kabahatinizi yapacaksınız. Ya Stres atacaksınız. Stres şey stresi değil. atacaksınız. Nasıl atacağınız size kalmış. Güzel iş yerlerinde zaten otur merkezler açılmaya başlanıyor yavaş yavaş. Stres, Stres atma merkezi. <gülüyor> bir atım da siz atın. Attığı stresler böyle oralara buralara oralara, tabii. sıçramış. Tabii. Ama stres üstünde üstünde kalınca çok şey yapar, ağırlık yapar. Ağırlık yapar. Zan altında kalır bir de insan ya. Tabii patlarmış. O, o stresle <gülüyor> tabii tabii patlar oluyor. <gülüyor> Beni patlar. patlar. Evet, Oktay ile önceki günü beraber izledik, hiçbir şey alamadı ki. Gümüş madalya falan aldık. Halter bayanlar, halter evet. şampiyonasında. Beraber dedi Oktay ile ben serettim valla. Canlı canlı birbirimize sokulduk. Canlı. Birbirimize baktık. Hastanede mi seyrettiniz? Yok Yo, evde. evde. Hastaneden sonra evde ne güzel, geldik. Ne güzel ortamlarınız varmış. Kola sizin. içtik falan ya. Mesela sen de gelseydin çok güzel. Pasta yedik. Halter seyretmeler falan. <gülüyor> Oyun oynadık bilgisayarlar. Yalan mı <gülüyor> falan? Vallahi hepsi doğru. <gülüyor> <gülüyor> Dün işte halterde 3 altın kazandık. Sibel Şimşek 63 kiloda 3 altın madalya birden kazanarak şampiyon oldu. Süpermiş Sibel Hanım. 263 kaç? 236 kilo kaldırmış toplamda. 108 sitme, 128 topla. Vay be. Ondan sonra... Yani sen kaç kilodun oktay? 108, nokta? 108 hmm. varsın değil mi? 100, 154 falandım evet. en son. Beni duvardan duvara vurur değil mi bu kadın? Seni valla şey yapar ya... Maymun çevir. yani. Şey olduğunu hissettirir. Pas pas. E seni tam yani evinin kadını yapar yani o derece. Yani evin kadını dediğim böyle mutluluktan uçurur yani seni. O kadar kendini rahat hissedersin ki kütürdetir de. O benim mesela şeyin oldu. Ama ağzımı açıp da bir laf edemem. Edersin. Elleri de serttir onu çünkü. Çat diye bir vurdu mu dudan falan patlar. <gülüyor> Sen de o hafif sızan kanı şöyle yapabilirsin. Bana vurdun. Bana vurabildin derim o zaman. Bıyıklarını da kanları artık şey yaparsın işte. <gülüyor> diye toplarsın. He, güzel. Koskoca uzay turisti 55 milyon dolar ödedi. Sonra paraşütle inmiş aşağıya. Döndü, ha. döndü uzay turisti. Döndürememişler mi Mekke'yi? Yoksa yukarıdan adama şey mi atmışlar? Atmosfere Mekik girişler. Mekke paraşütle indi adam kendisi mi paraşütle indi? Mekke paraşütle indi canım da toz, toz toprağın içine inmiş adam yani. Merhaba dünya demiş ilk indiği zaman. Ama geçen sefer zaten o espriyi yani yapamadık. Espri e, 55 zaten. milyon dolar verdi adam şu espri için. Ondan sonra gelmiş 60 yaşındaki Simoni'ye. Ee, bu değil. adama desen ki ölüyorum Simoni'ye. Bir, bir, bir milyon dolar ver çok ihtiyacın var desen vermez. Giden Ekonomik o, e, krizler bilmende de. 55 milyon doları çatır çatır harcar orada Yasıklar olsun. Kime versin <gülüyor> o hayırsız oğluna mı bıraksın parayı ezeceğim demiş. Daha 10 <gülüyor> defa çıkacağım demiş şu herife vermeyeceğim bir kuruş vermeyeceğim demiş. <gülüyor> 60 yaşında babasını bir şükran gününde aramadı bugüne kadar. Ne bir şükran gününde. Ne bir Halloween'de. Ne bir Halloween'de. <gülüyor> Başka ne vardı? Bayramlarda. Christmas'da. Ne Paskalya'da ne yoğurt. Bir tane yoğurtu da aramış mı sor. He ondan sonra da babam paraları uzayda çarçıredi eder tabii. Sen ilk önce gideceksin baklavını yaptıracaksın Şükran gününde. Babacım Şükranlarımı sunuyorum diye bir elini öpeceksin. İndi öyle yiyeceksin beraber. Ben Şükran gününde tatile kaçıyorum Hollywood'a. <gülüyor> Böyle şey olur Şükran günü olur mu ya? Evet. Şükran bu değil. Şükran bu değil. Şükran bu değil maalesef. Eee Oktay? Böyle Şükran Budi ya. diye bir sanatçı olsa ne güzel oluyor. Ne? Şükran Budi. <gülüyor> Yedinci uzay turisti olarak şey, kayıtlara geçmiş. O e da... Zaten altıncı uzay turisti değil miydi? Turist o, da kend... tamam. o da kendisi Altıydı. miydi? Hem altı hem yedi. Yok altıncı uzay turisti. Ha seyahat sayılmıyor. Uzaya giden adam kafa adam. sayılıyor. Kelle başı alıyorlar parayı. Bilgisayar uzmanı gitmiş. Altıncı uzay turisti. <gülüyor> <uzay gülüyor> Bilgisayar uzmanı ya? Richard Garriott. Onlar simonye 7. uzay turisti olarak ikinci sefer fezaya çıkan dünyanın ilk iki seferli yörünge amatörü. Vay be adam Yörünge amatörü. Sıfatları var Amatör olarak profesyonel yapmış paraları cukkalamış ama uzaya çıkınca bir amatör. Yörünge amatörü. Ne işle uğraşıyorsunuz? Yörünge ile ilgileniyorum amatör olarak cümle içi de yani. güzelce kullandığımıza göre. Böyle amatör olarak falan filan diye böyle bir şey yapmayın adama 55 milyon dolar ödedi. Sırf yok Sizin artık o parası yok. Ha yok. ödedi bitti. O para bitti. Yandı, ee, yandı. Bir tane daha 55 çıkartıyorsa buyursun gelsin. Benim de param olsa harcayacağım şey oydu yani. Ne? Ne araba mı alacaksın? At mı kat mı alacaksın? Git uzaya işte. Heh. En havası. Ne kadar kaldı bu uzayda? Acaba ne 55 yani. milyon dolar verip iki gün mü kalıyorsun? Onun yerine Onu gidersin git, en lüks otele. Çalış plajına git ya. Hafta güzel, bir, bir hafta tatil yaparsın. Ya, 800 o kadar da... lira verirsin. <gülüyor> 800 lira en lüks otele verirsin. En lüks otele gidersin. <gülüyor> Valla takılırsın ya. Bundan güzel şey mi olur? Üstelik 350-400 kilometre şeyde... İrtifada ne? seyahat ediyor. Düşün. Ya bırak bana irtifadan bahsetme Oktay. 27 bin kilometre hızlı seyretmek. 27 bin işte kilometre. İşte o güzel. İşte bunu yakalamak biraz zor. Çünkü dünyanın en güzel gözüktüğü şey 27 bin kilometreden gözükülmüş. Şimdi ortanca çocuklar Hı -hı. haklı çıktınız. Ebeveynler sizlere sesleniyoruz. Ailelerin 3 çocuktan ortanca olanına sesleniyoruz. Şimdi ortanca olan çocukları... Şimdi siz ikiniz en küçük çocuksunuz. Ben en büyük çocuğuyum. Evet, en Ailemi. büyük çocuğuyuz. Evet. Demek ki e, biz... siz hep ezik. Ben hep bir numara kalmaya mahkumum. Yok, Hiç biz en ya. birinci olduk. Tabii canım. E, çünkü en küçükler en birincidir. Aslında bakacak olsan tersten sayım yapılır. Senin, evet. senin birinciliğin... Denizde hep öyle kaç... anneler, babalar öyle söylerler arada. Ege'ciğim sizde... Deniz'de kaç yaş var? Andısı? Üç. Evet. Üç sene senin birinciliğin sürmüş. O ilk üç sene o da. Hatta hamilelik dönemiyle şey diyeyim. yap, iki sene falan. 31 yıl artı 3 sene. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Bugün abi. gidip anneanneme bütün torunlarının ve torununun çocuklarının karşısında en çok kimi seviyorsun diye sorsanız. E -h -h -h -h -h diye bir iki sıkıntılı cevaptan sonra hepinizi seviyorum deyip bana dönüp kimsenin duymayacağını zannedilse seni seni diye şey yapar yani. <gülüyor> Bu herhalde. Sen olmuyor. ne yapıyorsun? Kadına bir şey mi veriyorsun? Ya, ya bu sevgi aç ya. sevgi aç olduğu için anneanne, özellikle anneannesi sevgisi. O yüzden anneannesi de kırmıyor. Ne yapsın Kadın abi? Kadın da kimi seveceğini biliyor canım. Allah Allah. Tamam canım. Tamam, bir, senin de hakkını verelim. Hayırsız bir torun olmama rağmen bunu şey yaptıysam... ...demek ki bir numaran var. Ne numaran var? Onu göremedik biz kaç yılda. Büyük çocuk olmak. Sizin hiç anlamayacağınız bir numara. Hiçbir zamanda... Büyük annem, çocuk olarak... 36... Artı sıfır. <gülüyor> yani öyle diyeyim sana. Sana şunu söylemek istiyorum. Bunca yıldır büyük çocuk olarak ailene ne yaptın? Ben bunu masaya yatırmak istiyorum. Hadi buyur burada. Aileme ve ülkeme mi? Aile... Başta ailene, ülkene, ebeveynlerine. Çünkü zaten ailesine yapan adam ülkesine de yapar. Hayır Onu hayır. sorgulamayız. Ya şöyle diyebilirim. Yani ne yaptın e ailene e ne yaptın? Tek tek burada maddeleri saymak bir e iki dakikamızı alacağı için. Hemen toparlayayım. Eee iyiyi güzeli doğruyu lafta bırakmadım devamlı uygulayarak adeta tüm insanlığı çevreleyen bir kucak açarak hepsini bir potada eriterek onları güzel küçük böyle kaplara e, döktüm, kaplara döktüm. Bir ha, kısmını da küçük küçük ekmeklere Hı. sürerek üstüne de böyle e, my kremayla my şey koyarak Hı. çünkü tatlı olduğu için supangile mi yaptın yani sen o mu yani bir spanglle yaptın tamam evet. bir sevgi spangllesi tamam bu kadar ya buna da diyeceksin bize de yapamam. bu yemek düştü <gülüyor> maalesef <gülüyor> bir söz benim de kramplar başladı Ay, kramplar annem. kramplarımız bir dünyaya bir <gülüyor> Ay, dişi şempanzeler Oo, et, et yıdık diyormuş <gülüyor> et yıdık diyormuş hakikaten F Rüş <gülüyor> rüşvet almadan sekse evet demiyormuş dişi şempanzeler Bu, rüşvette bildiğiniz et <gülüyor> et yıdık diyerek Allah dişlerini abi. karıştırarak hoppa deyip arka sıralarda ormanlıkların arka sıralarına geçmeye <gülüyor> razı oluyorlarmış öyle bir teknoloji Almanya'nın Max Planck Enstitüsü e, Antropoloji araştırmaları bölümünün Antropoloji ve Evrim Araştırmaları bölümünce yapılan araştırmalarda erkek şempanzelerin dişi şempanzelere seks karşılığında et ve yemek verdikleri ortaya çıkmış. Bakayım supangile hmm, yok <gülüyor> maalesef. O şey Ne kadar ekmek, o kadar köfte gibi bir şey mi? Hı -hı, köfte. Kasap köftesi yapıp getiriyormuş. Hazır evet. <gülüyor> kasap <gülüyor> köftesi kasap Bu çok ender olarak çiftleşen dişi şempanzeler. Nasıl ender olarak çiftleşiyor? Ben seyrediyorum. E kasap. O kadar hızlılar ki ondan Kasaba fark Kasap ya Yakınlarsa hızlı... coşuyorlardır. Hızlı farklı bir şey fayir. Ender farklı bir şey ya. ya, ya ben bu şempanzeleri mi? hala anlamıyorum. Şempanze hangisiydi? Çita şempanze mi? Evet. Gorile yakın olanlar. Büyükçe oluyor değil mi şempanze? Yerice mesela. En çok bir Charlie, Çita bunlar şempanze. En çok gördüğümüz şey şempanze öyle düşün. <gülüyor> çok gördüğümüz şey şempanze ne demek canım? <gülüyor> maymunlar arasında en çok hangisi gibi ölçü, ölçü maymunlar şempanze. Tamam, en fazla tamam. olanlar onlar Charlie işte. Charlie şempanze ya. Niye as şey yapıyorlarmış Niye sevişiyorlarmış. sevişiyorlarmış? Çünkü vallahi... şempanze dünyası. Şey yani maymun et dünyası. yok mu? Piyasada et mi kalmamış? Valla acayip kaynıyor benim bildiğim ya. Onlar sürekli 5 dakikada bir. Sıkıntı zaten ne yapacak adam ormanda. vallahi bu bilim adamlarının, bilim insanlarının da işi zora. Bu bulguyu ortaya çıkarabilmek için 3000 saat boyunca büyük bir şempanze grubunu incelemeye almış. Kaç saat boyunca? 3000. ha 3000 saat dediğin çok da bir zaman değil. Evet. Ya nedir hakikaten günde 5 saat izlesen 2 yıl ya. 2 yıl takır takır maaşlarını almışlar yani. <gülüyor> Bu süreç zarfında. Neyi doğrusu... abartıyorlar ya oturuyor yakıyor sigarasını çayı geliyor da, Hans çayını içermesine tamam ben oral et alacağım abi diye. Abi et alıyor. Oturuyor önemli. maymuna bakıyor. Eti nereden buluyor erkek şempanze? Nereden buluyor abi? Sadece et diye çıktı diye düşünmeyin. Etin yanında acaba şunu şunu da verir mi? Seks için yok bunu da verir mi falan diye bütün malzemeleri o bilim insanı alıyor. Alıyor tabii ya. canım ama ne alıyormuş paket paket makarna alın bakayım makarnayı ve a vermedi hop eve. Hans yolunu bulmuş ya iki senede. Maymunlardan alıp insanları veriyorum ha diye gülüyormuş. 90 erkek şempanzeye bir tane dişi şempanze. Öyle tesboloji orada olur. Ne yapsın şey ne yapsın yani. Hakikaten dişi de yani, Dişi şempanze ne yapsın. Neslini mi düşünecek kendini mi düşünecek orada. Ben şimdi birine göz kırpsam diyecek öbür 89'una ayıp olacak diye o araya böyle bir şey yapıyor. Bu yani o zaman burada maymunlar ee, rüşvet karşılığı seks yapıyor değil de maymunlar bunu... ekonomiyi biliyor, arz talep dengesini kurabiliyorlar diye bir şey yapmaları lazım. Bence yani dişi maymunun yaptığı numaradan daha önemli bir şey. şey ekonomiyi biliyor, İş, işlem açmayı yaratabilirdi o zaman ya. Sadece et alarak sonuca gitmek değil de mesela et veriyor. Sen ne diyorsun falan filan diye böyle sanki ortaya bir şey bir kasa açıp ekonomi bilse öyle davranır. Bu eti almış. Ondan sonra hemen arka sıralara geçmişler. Öteki 89 şey fazla. alamadık falan diye düşünmüşler. <gülüyor> düşünmüşler. Vallahi daha önce bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarda dişi penguenlerin de yuva kurmak için taş biriktirdikleri aynı kişi tarafından not edilmiş. çizgi filmini seyrettim orada da vardı. Taş penguenler için önemli bir şey. Orada da taş ne, karşılığında penguen ayakları Neşeli sen. ayakları seyrettim orada Vay Ege çok güzel filmdi ne diyorsun Bana soracaksın bir söz animasyonları Aa erkek penguenler de bak Dişleriyle seks yapmak için taş getiriyorlarmış Taş yok mu lan de, dediği Neyse anda dedi Ev alıyorlar mi? değil mi ya Nasıl Hı -hı. ev alıyordun bir nevi, ev, işte, ev yapıyorlarmış çünkü bu taşlarla Bu şey gibi ama Hukta'cığım bir tuğla getir Ben bunları hiç Hı -hı. evde görmedim ya Ben hiç bugüne kadar penguenler topluca dikilmiyorlarmış şey gibi SSK ne zaman öyle öyle bir, <gülüyor> öyle bir halleri var hep Hayır, yani. Hayır orası meydan ya. Meydan Penguen mi? meydanı orası. Penguenler meydanı. Pazar gibi düşün yani o biriktir. Bazen gibi. kamyonla inşaatı dört kişi lazım. Beni beni beni beni diye koşuyorlar. Pıtı pıtı pıtı pıt ayaklarıyla. Yazık. <gülüyor> Dünyada <gülüyor> en sevmediğim hayvan penguen. Aa, Bu kadar da mi? açık söylüyorum. Niye canım animasyonu da çok güzeldi. Animasyonu falan güzeldi. Hiçbir özelliği olmayan bir hayvan işte. Ee, Ayakta duruyor. Nedir ya? Ayakta durması Sen onu bir mi? de, de suda gör. <gülüyor> bir Sen tanesi, o namussuzu bir de suda gör. Bir tanesini çantı gördün mü? Bir tanesini de bir çatı gördüm. Tamam ben zofusu. gördüm ya. Hadi ya nerede gördü fay? Aman burada hayvanat bahçesine gittik. Ya hayvanat bahçesinde var mı penguen? Penguen vardı. O iyice şey olmuşlar ya. Dejenere olmuşlar ya. O yani. katırdır katır. Penguen değildir o. Ya abi yatıyorlar güneşte. Güneşte yatan penguen olur <gülüyor> Yazın ortasında. Hakikaten. Manyak gibi olmuşlar de. ya. Vallahi. Asimile olmuş demek ki onlar. <gülüyor> Hakikaten ya. Rahatsız oldum yani. Ay böyle bir şey penguenler, şempanzeler derken bilim dünyasının da sonuna geldik. Ya bir şey soracağım. Bu ara bizim bizim dediğim yani Ankara trafiğinde dolaşan bir cincir var. Aa, Aa geçen gün gördük biz. Evet Takside gördük ya. Evet ya. Bir cinjer Kızılhayat'la gördük. Evet. Postacı falan dedi taksici hatta. Ne alakası var diyemedik biz de ki ben. Ha elde evet, olabilir. <gülüyor> Postacılara cincir mi dağıtıyorlar? Ne bileyim. Valla ben çok sık görmeye başladım. Gözüme dokanıyor. Soralım dinleyicilerimize. Nerede gördün sen en son Fahir? En son nerede görüldü? En son gördüm şeyi ben yine evet şeyde gördüm. Atatürk Bulvarı'nda gördüm. Kızılay'da. Kızılay'da. Demek ki Kızılay'a dadanmış. Dadanmış. Cingirliler Kızılay'a dadanmıştı. Ne Sizin güzel. Şimdi geçtiğimiz abi. döneme bak. Cingirliler'i Kızılay'a dadandı o dönemde yaşadın. Değil Ay mi? bak bir tane haber var onu da söyleyeyim de size. Söyle ben, hadi. Bir diyor. tane adam Jason ikizi olmuştu çocuklarına. ...isim olarak Polat'la Memati'yi koyuyordu. Aa evet. Savcılık Polat'ı kabul etti. Memati'yi reddetti. Hadi buyur buradan <gülüyor> Ne yapsın? Baro mu koysun adını? Aa niye böyle bir şey oldu ya? Memati, ya, Memati diye isim mi olur ya? <gülüyor> Savcılık niye reddediyor? Memati diye isim olmaz diye mi? Ya hayır zaten. <gülüyor> reddedilmişti Nüfus Müdürlüğü'nde Memati. Ondan sonra. Uyduruk isim diye. Bir de ayrıca çocuklar kötü etkilenir diye. Neye uyduruk isim yasak? Uyduruk isim yani bir manası... Aslında koyuyorlardı mesela şey koyuyorlardı. Koyuyorlar yani kimle ne karışıyor şeye? Yani ne Eline karışır ya? diyorsunuz. Hakikaten şimdi senin adın Fahir. Ee, Reyhan diye biriyle evlendin. Fare koyamıyor musun? isimlerimizin baş harflerinden falan filan diye bir espri yapamıyor musun? Vallahi ne baya komik bir espri. Yani <gülüyor> çok... <Aa. gülüyor> Ne, ne? Çin ko, diye koyamaz mısın? Çin ko koy. Kulağa hoş geliyor. Bana ne çeşit şey çağırıştırır? Çin ko. Çin ko. Çünkü çok gerekli bir şey. Çin veya Ya ginko. Bunlar hep faydalı şeyler. Şahane birisin bence ya. Çin diye çağırsan birisini. Çin <gülüyor> Zaman içinde Çin ko, ne olur? Fiko olur. Nüfus Müdürlüğü'ne memati gerçek mematiyle beraber gerçek memati kim onu bilmiyorum ama o adamla beraber gitselerdi bence hiç böyle bir soru olmaz. Ya var. savcılık şey demiş senaryo değişirse çocuklar kötü etkilendir böyle şey olmaz falan demiş. Ya çocukların aklı erdiğinde kurtlar vadisi mi kalacak ya? <gülüyor> ya hiç vallahi ya. Bir de ya. savcılık şeye göre mi ya o sezon finali <gülüyor> gerçekleşen dizilere göre mi kabul ediyor isimleri? O zaman her isimde var işte. O dizinin bir sonunu bekleyelim. Ondan sonra ona göre bir şey yapacağız falan filan diye mi yapacağız? Gerçi işte babanın düşünmesi gereken şeyler savcılık düşündü. O açıdan sevindirici bir taraftan da. Gerçi doğru. Yani insan... Çocuğu ben yaptım. Ben ürettim diyerek istediği maymunduğu da yaptıramaması lazım çocuğa. Öyle deseydi aklını başına topla. Öyle şey demeye gerek yok, açıklamaya gerek yok. Akıllı ol deyip yol duyabilirler yani bir taraftan. Da. Tamam babasın ama espri de bir yere kadar. O zaman esprilerimizi, şakalarımızı değişik bir platformda mesela dışarıda. Gülselemin mutfakta. Evet. Değerlendirmeye ne dersiniz? <gülüyor> hay hay. Günaydın. Günay ay ay, dın, dın, dın, dın. Günay, ay, ay. Radyo TV'siniz moder Sabahlar'da yarışma zamanı sevgili dinleyiciler. davetimizin hediyemizin ne olduğunu bilmek ister misiniz? Evet. 26. Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde 7'den 77'ye ulaşan adrenalin yükseltici bir etkinlik. Vurmalı sazların ışık şovları arasında yükselen ritimleri dansın her türlü ile birleşiyor. Kabına sunmayan enerji seyirciyi kucaklıyor. Şeke rhythm in motion. rhythm in motion. Şeketak, rhythm in motion. Gerçekten de harika bir gösteri. Bu gece saat 20.30'da Mebşura Salonu'nda Davetiyeler biletiks de satılıyor ama biz burada bedava veriyoruz şanslı bir dinleyicimize iki davetiye bekliyor sizi sevgili dinleyiciler yarışmamız da çok kolay meşhur dansları soruyoruz dans gösterilerinin değil de yani ismi olan danslar var örnek örnek <gülüyor> hangisi kolbas <Cold gülüyor> <Obaz. gülüyor> Eğer bir örnek daha vermem gerekirse ki vermeyeyim dinleyicilerimiz vereceklerimize de kalsın. Telefonumuz 210-30-30. Dans türlerini söylüyoruz sevgili dinleyiciler. Çünkü bu gösteride tüm dans göz, e, türlerinden örnekler var. Yasak Ama, dans da var mıymış? Yasak oca? dans lambadan anı bahsediyoruz. Evet. <gülüyor> Olabilir hiç belli olmaz. Gerçekten de şikitahtan her şeyi bekliyorum. Çünkü adı üstünde. Realm in Moşah. Yasak dansın babası artık yasadan çekildiği için olur mu canım o bir son bir gösteriyle ayrılacak mı? Yaşar Altıkin tabi şakatak grubunda varmış. Ya... Şakatak dediğin zaten isim şeyleri harfleri kullan Yaşar tekin çıkar. <gülüyor> şakatak Los çözücüleri bunu da çözmüş. Neydi o Almanların e, şifre şeyisinin adı Enigma. Enigmaymış tamam. Enigmaymış <gülüyor> Enigma çözümlemesine göre şakatak Yaşar Altıkin demekmiş. Doktor Taycettin girdi Fahir'in içine şu anda. İçinde video gösterileri, ışık gösterileri. Aa, aa, video gösterileri mi? Tabii canım orada istediğin videoyu koyuyor musun? Rambo üç mesela. Günaydın Hayır. efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özlem İlhan Ben. Özlem Hanım hoş geldiniz. neredesiniz şu anda? Şu anda yoldayım. işe doğru gidiyorum. İyi yolculuklar Özlem Hanım. Danslarınız nasıl? Hayat zaten bir <gülüyor> dans biliyorsunuz yoksa dans mı ediyorsunuz? İzlemeyi çok seviyorum ama maalesef çok yetenekli değilim. Yetenekli yani böyle bir düğün dernek ortamı olduğu zaman. Yok çok. Biz biliyoruz da mı oynuyoruz belki. Özlem Hanım? Ne olacak yani? Eşiniz, sevginiz var mı Özlem Hanım? <gülüyor> Evliyim. Eşim var. Sevgilim de var dolayısıyla. Böyle şey mesela güzel yemekler falan Ferdi Özbeyenler çaldığı zaman dansa kaldırıyor mu eşiniz sizin? <gülüyor> Hayır eşim benden daha kötü durumda. Siz çift olarak oturuyorsunuz milletin dansını mı eleştiriyorsunuz? Evet daha zevkle. Çift olarak bir arada olduğunuz zaman kim dansa daha istekli oluyor? Anladık iki kişi de az istekli ama hani biri daha fazla ben, olur ya. Ben siz, tabii ki ben. Yine sizden gidiyor teklif doğru. Tabii ki. Peki efendim. Hangi dansı söyleyeceksiniz bize? Tango. Tango. Tutkunun dansı. Yani en güzeli o. Beceriyor musunuz tango? Tabii ki hayır. Bir gitmek ister misiniz kursuna falan? Öyle bir şey. Vakit bulsanız eşinizle <gülüyor> beraber. Eşimi ikna edersem tabii çok isterim. Yani yani denemek de... isterim en azından. Peki efendim. En Tut kötü teşekkür. sevgilinizle gidersiniz Özlem Hanım. <gülüyor> Öyle bir şey. Bunu senden kocam olarak değil Sevgilim olarak istiyorum diyebilirsiniz Denedim ya hepsini denedim aslında bir Eşli danslar çabam oldu ama bir dönem şimdi vazgeçtim Ay Siz yani hem o meraklısınız zaman şöyle hem yapalım. yeteneksizsiniz mi? Öyle mi? <gülüyor> Yeteneksiz demeyelim de işte ne yapalım olmuyor yani i̇şte İstiyoruz ama Özlem Hanım şöyle yapacaksınız Hemen gideceksiniz bir Arjantin tango kursunu yazılacaksınız evet. Tek başınıza Zaten bir süre sonra beyefendi içini o kurtlar kemirmeye başlar La bizim ha. hanımla şimdi gidiyordur orada herifler dans ediyordur diye. Böyle Bir mi? Sıra... La, la diye mi konuşuyor sizin eşiniz? <gülüyor> Tabii canım kahvede tabi La Nulu'nu konuşuyormuş <gülüyor> evet, <şimdi. tamam. gülüyor> Muhtemelen öyle konuşuyordun. <gülüyor> tamam deneyeceğim bunu. Hakikaten ondan sonra görürsünüz. Mer beyefendinin içinde ne Yaşar Aptekinler gizliymiş <gülüyor> <Varmıştı>. ne Tolga <gülüyor> Hanlar varmış. Çok teşekkürler teşekkür efendim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet. Özlem ve tangoyu yazdık. Tangoya Özlem. Hocam tango mu yoksa Arjantin tango mu? Bu çok önemli çünkü. Tango. Hocam tango mu yoksa keş mi? <gülüyor> Hangisi? Tango tabii. Yok keş. Keş mi? Keş hangisiydi? Yani. Silvestre hangisiydi? Of. Tango mıydı? Tanga. Tango. Tango keş, Silvestre. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Emrah Çelik. Emrah Bey. Evet. Hayat zaten bir dans elbette. Siz dans ediyor musunuz? Valla <gülüyor> ben dans ediyorum. E, nişanımda dans eğitmeni. Aa ne güzelmiş. Ondan evet. mı öğrendiniz? Çok, e, ondan önce öğrenmiştim. Tesadüf etleri dans stüdyosunda tanıştık. Sonra da tabii zaman bizi nişanladı. Bu zaman bizi nişanladı. Nikah şahitimizde mekan oldu. Belki. <gülüyor> şimdi soracağım size e, ne derler? Dans vesilesiyle tanışmış oldunuz. Bu gerçekten de bu dans stüdyoları ikili ilişkiler açısından e, avantajlı yerler mi? Evet yani aslında çoğu insan onun için geliyor ama ben aslında dans vesilesiyle tanışmadım hani e, dans ederek tanışmadım ya yani en azından dans o ederek zaten... tanışma zaten filmlerde oluyor yani evet. şey kız dans ederken o oğlan böyle sağdan soldan atlayarak geliyor onun içerisinde evet. dönüyor ve aşık oluyor John Travolta falan evet gerçekten... yani <gülüyor> çoğu erkeğin dans etmek istemesinin sebebi bayanlarla tanışmak ama böyle ortamlarda tabii ki oluyor yani gerçekten çoğu oldu. insan onun için mi gidiyor Emrah Bey Bayanlar değil, erkekler. De. <gülüyor> hmm, nişanlınız yani, da, dans öğretmen olmasına rağmen rahat rahat böyle söyleyebiliyor musunuz yoksa? Çünkü yani onda bir okul vardır evet. ama onda zaten bir güven de var. O artı zaten kendisi de her zaman öğrencileriyle arasına bir sınırı çekebilir. Yani zaten herhalde nişanlınız söylemiştir. Adamı gördüğü zaman aa işte bu geldi gene bakılmaya başladı falan diye o karakter tahlilini çok aslında güzel bir köşeye onun söylemesine gerek kalmadan <gülüyor> bir tespitimizi direkt anlayabiliyoruz yani. Anlaşılıyor mu? Evet, Nasıl evet, mesela buradan genç kızlarımıza da bir uyarı yapalım. Dans kursuna gelen bakılan erkekliliğinden anlaşılıyor. Ya aslında mi? aslında şöyle. Şimdi hani gelen erkekler bayanlarla tanışmak için hani e, tabii ki geliyorlar ama hani neticede sonuçta onlar da böyle hani erkekleri kötülemiş olmayayım hani öküz gibi bir in, in bayanın e, tabii üstüne canım. böyle zaten birisiyle gibi tanışmaya gibi. kalkışmaktan doğal ne var yani dünyada tabii, zaten arabayla bir... korna çalmaktan evet. çok daha şık bir hareket kursa gitmek. Tabii canım evet yani sosyalleşiyorlar daha çok Hı -hı. yani daha sonra bir bayan arkadaş yani bakınmanın bak, adı yüz... sosyalleşmek <gülüyor> oldu <gülüyor> peki ya, Emrah Bey bir şey çalıştım. soracağım siz bakındınız evet. mı gittinizde ee, yok hayır ben o yemin etmiyorum. et ya, yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> dans, dans, dans mı dediniz? Dans, dans, dans diye şey. Yani sosyalleşmek adına. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok, gerçek o anlamda gitmedim. Yani kendim hayatımda farklı değişik bir şey arıyordum. Tam <gülüyor> o dönemde... Arıyordum. <gülüyor> ne arıyordun Emrah? <gülüyor> ya şimdi... Durumlar farklı canım. Yani <gülüyor> <ben> <gülüyor> rahat rahat konuşamayın. Tamam açıklamak gerekirse benim çok ciddi bir inçim vardı. 6 senelik bir inçim. Ee, tam onun bir kitlemde işte e, askerdeydim. Askerden döndükten sonra hayatımda bir değişiklik olsun dedim. Bir arkadaşım zaten dans ediyordu. Ya gel sen de başla çok eğlenceli dedi. Ben de onun vesilesiyle onun yarışmalarını izlemeye gittim önce. Bakın direkt de başlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra onun yarışmalarını izledikten sonra ya bu eğlenceliymiş falan bu yapabilirim belki. Yani değişik bir şey olur dedim başladım. <gülüyor> Çelikten bomba gibi açıklamalar. <gülüyor> Model sabahlar. Emrah Bey, ee, iyi misiniz dansta şu anda? Yo, ben sadece tek e, bir, da, bir dans çeşidini yapıyorum. E, yani benim nişanlım tabii bayağı odaya kadar bütün hepsini biliyor. Evet. Peki hangisini söyleyeceksiniz bize cevap olarak? Yo, siz kendi yaptığınızı söyleyin. Bir tane, söylememi bir tane. Evet, evet, bir tane sizin yaptığınızı. O zaman hani benim bu ülkelerim arasında bilinen çok var, o yüzden en az bilinenlerden. Ha, söyleyin. Pasodoble. Efendim? Matadorların pasa... dansı. Matador dansı. Eş olarak boğa bulunuyor herhalde değil mi orada? Yani ee, şimdi bunlar bay ve bayan sonuçta dans ediyorlar ama hani dansın niteliğine göre ben eğitmeni değilim ama eğitmenlerinden hep duyduğumu söyleyeyim. Eee, yerine göre bayan boğa oluyor. Yerine göre erkek boğa oluyor. Öküz oluyor adam. <gülüyor> <gülüyor> yerine göre beceremiyorsa öküz olarak pistte duruyor. <gülüyor> Neydi dansın adı da Emrah Bey? Paso doble. Paso doble. Paso doble. Matador evet. dansı. Bunu böyle evet. buraya kaydırdım. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek Rica üzere. Rica ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ha efendi, bu Pasa Dobli'yi bana lütfeder misiniz? Öküz olursanız. Hay hay. Buyurun. Pasa Dobli. Süper insanmış <gülüyor> vallahi Emre. Hakika. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Uygar ben. Uygar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Uygar Bey az önce dinledik Emrah Bey'i. Bak hayatında evet. değişiklik gerektiğini düşünmüş ve hakikaten bambaşka bir kapı aralamış. Siz hiç öyle bir şey düşündünüz mü hayatınızda? Bir şeyler yapmak lazım. Uygar dediniz mi kendi kendinize? Evet. Hatta o dönem dans eğitmenliğini de yaptım. Kısa bir süre. Dans eğitmenliği yaptınız? Evet. Bir buçuk yıl kadar. Profesyonel olarak. Peki o zaman size soralım. Pasadobleniz iyi midir? Pasadoble gayet zayıftır ben yani daha çok latin dansları üzerine e, dans ettim ama pasadoble'yi bilirim ama zayıftır gayet de zayıftır. Pasadoble gerçekten ciddi bir danstır yani e, bir, nasıl diyeyim ritmi olan çok özel bir danstır Arjantin tango gibi. Ankara'da en iyi pasadoble <gülüyor> yapan, yapan kişi Emrah'tır diyebilir misiniz Uygar ee, Bey ne olur ne olur değil Kesinlikle emlaştır. Ben Emral Genç çocukluğundan beri bilirim ve gerçekten çocukken de dans ederdi Bravo. E, muhteşem bir dansçıdır. Pasodöyle de tekisi. Tek. Isim. Evet, kesinlikle. Peki, Uygar Bey sizden alalım hemen bir cevap. Ya ben ismini en çok sevdiğim dansı söyleyeceğim. Çaça. Çaça. Evet. evet, çok güzel. Çok peri garip gelir her zaman bana çocukluğumdan beri Çaça komiktir ve eğlencelidir. Peki efendim çok sağ olun. Görüşmek i̇yi yayınlar, üzere. İyi günler, iyi günler. Çocacısından Pasadoblesine kadar tüm dansçılara kucak açtık bu sabah. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Dans çeşitlerini soruyoruz ve Şeke Tak, Rhythm in Motion'a davetiyeler veriyoruz. Günaydın efendim. Hello. Merhaba hanımefendi. Merhabalar. Bilur Hanım. Efendim? Bilur Hanım mı? Yok hayır, Elvan. Elvan Hanım. Sizin evet. aynısından bir tane daha var, <gülüyor> Bilur Hanım. <gülüyor> Kaç yaşındasınız Elvan Hanım siz? Şu an 30 yaşındayım. Ya o da aynen Şu öyle. Anda. Vallahi. <gülüyor> kısmete bak ya. <gülüyor> Ervan'ım dans ediyor musunuz? Dans ediyorduk e, esimle beraber Salsaya gitmiştik evet. Ben o yüzden Salsa demek istiyorum zaten Salsa Evet e, hatta şey e, onun Salsa sayesinde evlendik falan da diyebilirim. Salsa sayesinde evlenmek <gülüyor> Tabii canım büyüğün masraflarını Salsa karşılamış diye biliyorum ben Nasıl Salsa sayesinde evlendireceğim Yani ben Salsa kursuna gitmeye başlamıştım Salsa Hı. böyle yakın temaslı bir dans değil mi? Evet biraz yakın temaslı. Lambada'nın daha eğlencelisi gibi. <gülüyor> Lambada'nın legal olanı, yasak olmayanı. <gülüyor> <gülüyor> evet eğlenceli bir dans ee, da. Bir altın bileziğim olsun elimde diyerek salsa kursuna gittiniz. Evet elimde olsun dedim. Ondan sonra aa, eşimle tanıştık. E, eşiniz ne? O kursta çıplak teni ve yağlı vücuduyla bir köşede kendi kendine pasada <gülüyor> <fasadı>, bile <gülüyor> mi yapıyorduk? <gülüyor> Eşim aslında oturup izliyordu bizi cesaret Aha. edip gelemiyordu. Ondan sonra siz elinizi mi uzattınız? Sonra evet ben dedim ki gel sen de beraber yaparız biz bunu dedim. Ondan sonra salsa yapmaya başladık. Sonra da evlendik. İşte Elvan Hanımın eşi bakılan şeydenmiş gayet de güzel mutlu bir evlilikleri var anladığımız evet, kadarıyla. Evet. güzel evet yalnız El Elvan Hanım herhalde eşini istediği konuda dolduruşa getirecek bir yapıya sahip gel biz bunu yaparız gel biz evleniriz <gülüyor> gel çocukta yaparız evet. Peki, evet zaten şimdi bebeğimiz olacak 6 ay Kamiliyim ben de aman ne güzel. <gülüyor> evet. peki efendim peki, ediyoruz peki bir şey soracağım ben dans etmede mesela böyle minyon ufak tefek olmak bir avantaj mı? Hmm. Biz sizin minyon ve ufak tefek olduğunuzu anladık. Evet. <gülüyor> Öyle anlaşılıyor. Evet de. Bence şey hani avantaj olabilir belki ama uzun boylu hoş zayıf bayanları izlemesi daha güzel oluyor bence. Ha, yapmak açısından hani böyle bir dezavantaj mı? Vücudun daha büyük olması. Bence büyüklük değil de esneklik daha önemli. Esneklik daha önemli. Çok teşekkür <gülüyor> ederiz efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Tekrar. Tekrar. yayınlar. Bebeği falan. isim buldunuz mu? Evet. Ne? Nedir? Ada. Ada. Erkek mi evet. kız mı? Ha. Erkek. Aa çok güzelmiş havalı bir adam olur. Issız adam olur. Aa ıssız adam demeyin. Olmasın. Diyelim bence... diyelim. Bravo İssiz ıssız adam. Olmayacak <gülüyor> emin olun. Evet evet. Teşekkürler. <gülüyor> Teşekkürler. Hoşçakalın. Keşke bastırsaydık Ege diye. Adayı şey yapan Ege de olabilir bence. Olur valla uyar bana. Ada Ege. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Elini ağzından çekip konuş ya. Vay yayınlarken elimizi ağzımıza götürmüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın efendim radyonun Günaydın. sesini kısar mısınız lütfen Tabii Kimle görüşüyoruz? Ben öncelikle kınıyorum size arkadaşlar Ne oldu ya ne <gülüyor> yüzden, yaptık ya sabah ben sabah kın şey değil bu. Ne yaptık gene ya ben hiç, hiç, Sen gülme sen hiç gülme Sen ya. yatacak gereğiyiz Pasadoplie konusunda Aa, bir numara oldun Pasadoplie'ye bozulmadım canım o boğayla Matazor'un arası Lan bir lokuk Sizi neyle bozduk biz sizi ya Yahu ben tedavi süreçimde size derdimi anlatıyorum, sen gidip aynestiriye evde kanepenin üzerinde deniyorsun. Hipokratin kemikleri sızladı. <gülüyor> Kimden bahsediyorsunuz, neden konuşuyorsunuz? Ben anlamadım. Bir de nereyi aradınız siz beyefendi? <gülüyor> <gülüyor> Benim sabah dükkan için aradılar Urfa'dan. <gülüyor> o yüzden yanlış aramalara şeyim yani. Yok değil, ben bugün annem vardı. Ee, çelik, zırh için. Ben hiç anlamadım. Hiç anlamadım. <gülüyor> Hayır emarla falan. Siz tedaviye başlamıştınız beyim. Siz tedaviye başlamışsınız Ege. Ne tedaviye başına başladık ya? Yandan Aa. tedaviye başladınız herhalde değil mi? Ben anlamadım ki. Biz kimle görüşüyoruz? Vana Nirvana diyorum daha da bir şey şeyde. Ooo. Yıldırım Bey. Yıldırım Bey hoş geldiniz efendim. <gülüyor> Yıldırım Bey bir şey olmuş haberimiz yok. Olur mu canım Yıldırım Bey? Allah, hiç hasta mahrumiyeti. Ya hipogresin kemikleri sızar. Yani şimdi sizin yaptığınız hasta mahrumiyeti etleri... değil de o mahrumiyeti tipi bir şey olsa daha güzel olur bence. Hayır mahrum hasta. Yarın bıraktığınız ham yeneyim. <gülüyor> beni sağda solda neşe kaynağı yaptığınıza mı yeneyim. Yok Hayır. Yıldırım Bey biz sizi hakikaten de modern sabahlar tarihine yazdık. Ee, bildiğinizden çok daha etkili olduğunuz programımızda. Bir gün karşılıklı otursak anlatırız. O yüzden hiç şey yapmayın yani. Hasta masada hepimizi gömersiniz. Hiç merak etmeyin. Hayır. Çok çok ciddi söylüyor Ege Yıldırım Bey. Yani böyle bir bir gün bir poğaça falan alıp gelirseniz. Burada <gülüyor> yani e, çok güzel hikayeler. Böyle var. çok gizli, herkesten saklı gizli bir hikayeler anlatabiliriz. O espri belki Belki estetik açıdan bazı şeyler taşıyor dezavantajlar. Ama hayat içerisinde öyle mi ya? Çok büyük etkiler Çok oldu. işe yaradı o espiriler. Dans var mı aklınızda? Kolbastı. <gülüyor> <gülüyor> Tarzını da koydu. Sambalar, <gülüyor> <tarzına>. <gülüyor> Kol Kolbastı. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Azıcık reklam da dinleyelim sevgilinize <gülüyor> öyle sohbetle olmaz. Hadi görüşmek bir bastı diye basacağım. Günaydın. Günaydın. Günay aydın ay, dın dın Günay ay, ay, ay, dın. Dinleyicisini en çok seven stüdyoya en son gelendir Niye bana haber vermeden stüdyoya gelip oturuyorsunuz? Kısa tamam, derece, abi bu şarkıya sana ben dışarıda ne yaptığımı bilseniz iyice benden tiksinirsiniz. Allah planı vermesine Ege. Bizi o el yani sordum. Kim şampiyon olacak bu sene? Sırf <gülüyor> <gülüyor> futbol sohbeti yapıyorum. Yayına geç ya. Ya yani Kim olacak? Bu hafta Galatasaray Fenerbahçe maçı var ya. Tam işte konuşulacak konu bak. İşte o yüzden yani pazar günü 19'da müthiş bir maç, sinemalar bomboş olur. <gülüyor> Şahane. Ben öyle bakıyorum. Derbilere o gözle bakıyorum genelde. Bu derbinin ismi aranıyormuş bak. Ne olsun Avrasya mı Türkiye mi İstanbul mu Boğaziçi kıtalar arası mı? Ben buldum. Mega derbi. Mega derbi. Çok güzel. Çok Sevgili dinleyiciler var. dans çeşitleri soruyoruz Telefonumuz 210-30-30 Şeketak Rhythm in Motion'ın bu gece mep şura olanında gerçekleşecek gösterisi için iki kişilik davetiye vereceğiz Şanslı bir dinleyicimize Dünya kadar dans çeşidi var Biz sadece dördünü alabildik şu dakikaya kadar Çaça, Cha, Doble, Salsa ve <gülüyor> Kol bastı Tango, da tango dedi da geldi, tango hocam. Da var, İlk doğru. tango geldi Tangosuyla keşiyle tüm danslar bizimdir ve telefonumuz 210 30 daha çok dans var. Eminiz bundan. Ya yani ben birkaç tanesini biliyorum. Yani şimdi bazı dansların aslında inceliklerini de sorsak iyi olur. Mesela salsayı öğrendik. Lambadanın yasal olanını. Çacha en eğlenceli ismi olan dans. Çe, çe, çe. Özelliği bu. Ha. Tonga'yı zaten biliyoruz. Kol bastığı ben hala net olarak bilmiyorum yani. Bir adamı dans ederken görsem kol bastı olup olmadığını anlayamayacağım. Radyo seslilik sağırsınız lütfen. Kimi görüşüyoruz? Merhaba Ben Binur. Binur'a da hoş geldiniz. Hoş bulduk. duydum aradım. Az önce tam size göre bir hanımefendiyle tanıştık. Biliyorum. Elvan Hanım. Biliyorum duydum. Ama ben o türdeşin değilim. Siz kaç Bilmiyorum. yaşındaydınız daha büyüktünüz? Hayır 25 beş. yaşındayım. Siz de böyle ufak tefek bir hanımefendimisiniz biliyor musunuz? Kaçsınız? 1.73 boyda bu ses. Çok güzel. <gülüyor> bir hanım bir radyonun sesini kızsaydınız. Tabii pardon. <gülüyor> Kıstım. Aştiden konuşuyormuş gibi geliyor <gülüyor> sesini. Peki efendim siz yapıyor musunuz dans aktivitelerin? Yapıyorum salsa yazıldım. Sonra gittim. Gitmedim. Öyle. <gülüyor> Salsadan atıldım. Salsadan terk diyorsunuz. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Akşam derslerim vardı. O yüzden gidemedim. Akşam okuluna da gidiyorsunuz aynı zamanda. Yok okul değil. İngiliz öğretmeniyim ben. Anlayın. Yani e, Samba'dan terk zaten salsadan, salsa'dan da belgeli. Peki efendim. Hangi dans var aklınızda size? Swing. Swing. Hakikaten yeah. evet. şimdi Biraz artık Latin etkisini uzaklaştırdık. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek, görüşmek üzere. çıkalım. Swing'de hem bir şeyi var bunun makulü var. Bir de, bir, bir, bir de kafada kızı çeviriyorsun bacak arısından atıyorsun <gülüyor> kendi belini de çeviriyorsun o manya yani şimdi öyle bir manyak da çıkınca senin yaptığın swingte şey gibi oluyor swinge gel tiki tiki gibi bir şey oluyor o yüzden danslar abart bazı dansları hiç abartmamak lazım twist gibi mi Be veya slow dance gibi bak mesela onu abartma diye bir şey yok <gülüyor> o yüzden herkes onu yapabiliyor mesela şey çaldığı zaman dans kaçınan, zaman. kaçınan <gülüyor> diyorsunuz <gülüyor> günaydın efendim Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Pelin. Pelin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Danslar aralar nasıl Pelin Hanım? Valla benim şahsen çok fazla yok diyebilirim ya. Evli <gülüyor> misiniz Pelin Hanım? Ben evliyim evet. Yani Eşiniz... Eşiniz nasıl danslar arası? Galiba iyi onu. Ee, yok işte aslında o yüzden benim aram pek iyi değil. Kendisi pek yetenekli değildir. Hmm. İşte adımları sayarken kafası karışıyormuş falan. <gülüyor> Ondan böyle şey yok. Siz kon... beraber denediniz mi peki eşinizle Pelin Hanım? Evet evet denedik uh. işte şey benim evlenirken bir işte onu kesinlikle... soracaktım. <gülüyor> o zaten klasik hikayedir yani. Hı. Benim çok yakın bir arkadaşım aslında bu dans olayıyla bayağı bir ilgileniyor. Hatta sizin programı aramadan önce onu aradım. Kızım ara sana işte tam işte dans şeflerini soruyorlar falan dedim. O da ya ama şimdi yatıyorum falan dedi böyle. Ne o, <gülüyor> o arkadaşınızın adı bir söyler misiniz? Adı bir de numarası bize. O bizi aramıyorsa biz, biz arayacağız anıyoruz. onu. Bir kalkar mısınız diye. <gülüyor> adı İpek işte hatta böyle Türkiye şeylerine yani uluslararası yaşmalarda falan da temsil ediyor hmm. böyle Türkiye birinciliği falan da var ha, artist İpek yani Artisti böyle evet öyle Evet aynen öyle. Neyse işte o bize böyle öğretmeye çalışmıştı da tam bir fitran olmuştu. Yani. Neredeyse Funda düğünü benim... iptal ediyorlarmış öyle beyefendi tepkisi dansa karşı. Valla bilmiyorum da yani arkamızdan bayağı bir böyle Allah cezanızı versin falan diye söylenmişti yani. Hiç de yakıştıramıyorum böyle şeyleri. İpeye azı bozuk galiba ya. Böyle mi temsil ediyor ülkemizi de? Bunu mu öğrenmiş yurt dışından? İyi taraflarını alsaymış keşke. Allah belanızı versin en büyük Türkiye diye bir şey yapıyor? Böyle dans olur mu ya? Şey, bu mu lan istediğiniz? Bu mu? Bele mi? Bele mi diyeceğim. Çok yazıklar olsun Vallahi. İpek. Vallahi hiç böyle yakındaki bir arkadaşına da şey yapamadı yani. Bir arkadaşında işte tango öğrenmeye çalışmışlardı. O, ayakları gelinliğe dolandığı için onlar da beceremediler. Falan. Ama siz de rahat konuşun canım Pelin Hanım uyuyormuş sen susa İpek. Size öğretememiş o arkadaşınıza. Da... Yumuşun. zaten yani ben yani onun yerine arayayım bari dedim. Beyefendi Doğru. de benim anladığım kadarıyla Pelin Hanımın eşi hassas bir adam. Evet. İpek de bağırınca. Şey oldu, Ayakları yani, dolanmış. Dans mı ediyoruz, dayak mı yiyoruz demiş yani. Yoksa normalde saymayı falan gayet iyi biliyordur. Ben eminim Pelin Hanım'ın. 20'ye şey kadar sayıyormuş ya. Yok vallahi çarpım tablosunu bilemeyen bir insandır kendisi. Ya çarpım tablosu değil ki bu. Sayacak düz. Biz ondan çarpım <gülüyor> doğru, tablosunu doğru, istemiyoruz. Evet. Ama orada tek başımızda durup böyle işte... Popo içeri, göbek içeri işte yok. Bilmiyorum. Her şey Daha içeri, içeri ne dedi. yapacağız? Adam nereye kadar içeri alabilir? <gülüyor> Belli bir istihabı haddi var yani. <gülüyor> al, Popoyu alsam al, al, al, al, al, al, göbek kaçıyor, göbeği alsam popo kaçıyordu. <gülüyor> evet aynen öyle. En <gülüyor> mutlu gününüzü İpek mahvetti diyebilir miyiz? Zehir etti ama. yani. Yok. Kendisi de zaten yurt dışında işte çocukları böyle şey yarışmaya götürdüğü için de gelememişti yani. Ya. O yüzden vallahi. Ya i̇yi ki gelmemiş ya. Şey. Oduyun iptal olurdu ben size söyleyeyim. Yazık. yazık. O kadını evinizden uzak tutun. <gülüyor> Gelin Hanım. O kadını evinizden uzak tutun bence. Bek Mutluluğunuzda yapalım. gözü var. Aa, Cevabınızı alalım. Ben yani rumba diyebilirim. Rum, romantik rumba. Kalp vur bir rumba. Rumba nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Yani evet. ayırt edici bir figürü var mı rumbanın? Valla işte bildiğim kadarıyla biraz daha romantik böyle romantik. şeylere göre. Çaçaya Rum. göre falan işte. Çaçaya göre romantik. Evet. E, kolbastıdan hallice. <gülüyor> Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Mutluluklar ediyoruz. ederim. Eşinize selam. İpe, i̇pe hiçbir şey söylemeyin. <gülüyor> Tamam. Sen ona direkt söyleyeceğim. Bundan Böyle sonra, sonra bakın Pelin Hanım İpek'i gördüğün zaman merhaba merhaba. Yani benim işim var zaten gitmem lazım falan fıstık. Bu kadar. Bir de çaktırmadan o yurt dışına gittiği çocuklara bir sorun bakalım. ne bu, Bugün ne haldelermiş o çocuklar? O yazık Vallahi o çocuklar. Valla direkt be. derece falan aldılar yani. Derece aldılar da. Başarı başarı her şey değildir. Lanet olsun öyle dereceye diyormuş çocuklar. Şarap <gülüyor> içiyorlar şimdi Tunalı'da. O bestekar sokakta. Polis arabası geçince saklandı sonra yine çıkıp içiyorlar. Rumba yapıyorlar ama yine de götürüyorlar işte polisler ne yapalım? <gülüyor> Nalet olsun böyle rumbaya ya. Teşekkür ederiz efendim görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim <gülüyor> hoşçakalın. Oh Rumbacılığın çilesi. Bitmiyor. Bitmiyor bitmiyor bitmiyor. Günaydın efendim. İpek aradı. İpek manyel verdi bize. <gülüyor> Uyardı, bize İpek bize bize zaman gel kralını veririz İpek İpek ararsa şimdi hiç konuşmaz ki. Tak tak tak tak tak. Giyar topuğunu. Ona bir şey deriz. Şaka tak tak bum. Grubunu şey yaparız. Şey kalpar kalır. Abi Şırkalı. Şiki tak. Rhythm and Motion davetiyeleri bekliyor siz sevgili dinleyiciler. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Naci Kostakoğlu. Naci Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dansın her türlüsünü yaladım yuttum kitabını yazdım der gibi bir sesiniz var. Aa, yok yok hiç öyle değil. Denedim sadece. <gülüyor> De, deneyip, deneyip deneyip öğrenip ondan sonra unuttum denebilir. İpek Hanım'dan ders aldıysanız feleğin sillesini yediniz herhalde öyle bir şey. <gülüyor> Zevkli miydi denemesi? Efendim? Denemesi zevkli miydi? E tabi tabi keyifli bir şey. Güzeldi. <gülüyor> ne kadar sürdü peki bu deneme çabaları? <gülüyor> Değişik dönemlerde. Bir iki e, dönem diyelim işte. Maci Bey'den denemeler. <gülüyor> peki becerdiniz mi yoksa beceremediniz için bırakıyorsunuz? Yani işte on üzerinden 6 alırım herhalde kendi notumla. Peki mesela şimdi rumba'nın özelliğini Ay yok bilmiyorum Swing'i denemiştim ve salsayı denemiştim Zor, salsayı. Zordan başlamış bir deney Hacı Bey ha Ben en zorundan en salsadan başladım Onu seviyordum çünkü Küba'yı gördükten sonra çok ritmik bir dans diyorsun sen. Çok sana. hoş, çok gözgü yani, çok göze hitap eden bir şey. Evet, evet. Ondan sonra baktık ki bu <gülüyor> oldukça zor bir şey. Hadi dedik bari birazcık daha kolay bir şeye geçelim, swing yapalım falan. Ama işte yani sonuçta epice Elimizden tutan olmadı diyorsunuz. <gülüyor> bu da zormuş deyip bıraktınız ondan sonra. Na <gülüyor> ee, emekliye ayrılmış gibi konuşuyor <gülüyor> vallahi ya. <gülüyor> E işte. Sonra bir dönemde rumba çalışmalarım <gülüyor> oldu. <Evet>. O dönemde Ahmet İhsan vardı. Naci Bey yine böyle sosyal ortamlarda falan çıkıp dans ediyorsunuzdur ama değil mi salsa falan. Yani yok, salsayı yapmak, <gülüyor> yapmak mümkün değil, hepten unuttum onu da. Ama Swing'in 3-5 figürün kaldı aklımızda. Yani birimizi falan böyle döndürebilir misiniz oranızda, evet. buranızda? Evet. Evet. Yani öyle, sağa sola öyle çok fazla şey olmadan akrobatik olmayan hareketlerini yapabiliriz. Bizi, bizi döndüremez herhalde canım Naci Bey. <gülüyor> döndersin Naci Bey bizi döndersin. <gülüyor> bir daha <gülüyor> dönderme derseniz hakikaten döndüren tekmeyle şey yapacağım. Peki Naci Bey hangi dansı arkamızda? Valla ben yapmadım ama yapmayı çok isteyeceğim bir şeyi söylemek istedim. Lambada diye bir Brezilya dansı vardır. ya mı? <gülüyor> <neredeyim? gülüyor> yani o, o muhteşem bir şey. O, o şahane bir şeydi. Kalmadı gitti. 10 sene ben, önce on... kulübünü bile hatırlıyorum küçük bir çocuk. Bir e erkek e çocuğu da yapıyordu ve onun gibi yani çok böyle kal kalıcı bir riz, müzikle birlikte hoştu. Nasıl musical... sonda evet. toplu lambada vardı orada ben onu Hı. hatırlıyorum. Aptığımıza çok evet. güzel bir fikir geldi. Lambada dediği zaman mesela lambadanın müziği girse anında. Nasıl fikir? <gülüyor> Dur lambada çalan çakmağımı çıkarayım. Peki efendim çok <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Görüşmek üzere. Lambada biteli kaç sene oldu ya? 3-5 sene dedi Naci Bey ama daha 20 sene oldu değil mi? 12 ile kesildi. Yasak dansa noktayı koyacağız diye. Çünkü her tarafta ülkemizin dört bir tarafında yasak danslar. Almış başını yürümüştü. Kenan Evren ilk öyle çıktı. Çakmağa çıkardı. Ni, ni, ni, sonra i̇lk, attı çakmağa. İlk yakılan dans olarak da geçer lambada. <gülüyor> Günaydın efendim. Aa, gene İpek Manyel veriyor. İpek Manyel manyağı yaptı bizi ya. Programımızın da sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş talizleri elemeye başlasınız diyoruz. Sadece dansların şey kapışması diyorum ben. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben İskender. İskender Bey hoş geldiniz. Dansçı mısınız İskender Bey? Evet. Hadi ya ne yapıyorsunuz? Hangi dansı beceriyorsunuz? Latin Amerikan. Latin Amerikan. Edebiyatı ve dansın hakimi. Dansları da var. Evet. <gülüyor> ne? Hangi danslar var Latin Amerikan deyince? İşte hepsini söyleyelim. Bu salsa, rumbası falan filan hepsi var değil mi? <gülüyor> sonra Latin Amerika'na gidiyor. Zaten herhalde dünyada dans dediğimiz şey Latin Amerika'da yapılıyor. Şöyle düşünün bakınca. Bir Neydi? de Waltz var değil mi bir Avrupa de dansı. Var. O çok tutun, tutulan bir dansdır Avrupa'da. Onun hmm. dışında böyle bir tane daha dans vardı ya. Radyonun sesini kısarsanız İskender abi rahat konuşacağız. Tamam, kıstım ben. Şu şeyde Elizabeth'te Elizabeth yeni bir dans çıkmış. Evet. Hadi yapalım diye böyle gidiyorlar, dönüyorlar falan bir dans daha vardı. Neydi onun adı? Da? Avrupa dansı. Avrupa dansı. Çirkin Yavan'da bir dans. Bu yani İrlandalıların bir, bir dansı var yöresel. Böyle kızsın. Karşılıklı diziliyor sıraya. Sıra olunuyor değil mi? İkisi. Şey, Kraliyet Balosu'nun gösterilerde evet. yaptıkları... Hı hı. Yani... Birbirine tanışma dansı onlar İşte bilmem ne dükünün kızı Bilmem kimi işte tanıştırılıyor Hadi karşılıklı geçin dans edin hesabı Orada bakıyorlar işte etine, ee, Bakalım olur mu olmaz mı gider mi gitmez mi diye Latin Amerikan danslarının arasındaki Ayırt edici şeyleri söyleyebilir misiniz bize Müzik mi değişiyor sadece Rumba'nın çıkış nedenleri Rumba'nın çıkış nedenleri nasıl bir Rumun sosyolojik süreç Rumba'nın çıkış nedeni çok ilginç ve komiktir O kadar romantik Güzel erotik çok duygusal bir dans olmasına rağmen horoz e, yürüyüşünden türemiş bir dans o. Tam bir geyik konu ama horoz yürüyüşüne erkek Horozun, Evet, horozun evet, yani böyle ayağını kaldırıp tekrar yere koyuşu işte sağ sola bakışı, yavaş hareketleri ya o, o danstan esinlenerek çubak ökenli bir dans. Hmm. Salsa nedir mesela? Efendim? Salsa nedir? Salça da e, aslında salça iki ayrı, bir Cuba biri Latin olmak üzere o da bu Atıkadan gelen köylerin İspanyollara karşı bilmiyeyi Batılara karşı şeyi etkisi geliyor, etkisi geliyor. Evet, onun etkisini şlemmiştik. Yani hani biz direniyoruz, biz varız, biz eğleniyoruz ama muhteşem güzeldir salsa çok rahat özgür her yerde e, her yapılan. ortamda aile Yapabilir. içinde de yapılır yani Aynı baş başa de. da yapılabilir uh -huh. peki evet, efendim de. size bir e, cevap içinde vakit verelim hangi dans ekleyelim işte e, jive jive Bunlar Amerikan dansı değil mi? Breakin' evet, old dansı. Breakin' old dansı ve swing'in işte e, salon haline getirilmiş, salonda dans haline getirilmiş şekli. Peki hmm. efendim, çok teşekkürler. Olarak, rica ederim. Salon dansları vardır, bir de benim gibi sokak dansçıları vardır. Break. Mesela yanağınız üzerinde kayma falan tipi mi? Break tipi, evet. Yani break dance ve yani hip. Yine <gülüyor> <gülüyor> efendim. Günaydın. ben Te Gözde. Nasılsınız? Teşekkürler Gözde Hanım. Son dinleyicimizsiniz. Tamam. Ben ben Kim misin? var yanınızda? Yanımda mı? Oğlum var. Kaç yaşında oğlunuz? <gülüyor> i̇ki buçuk. Aa, maşallah. Çeneli mi? <gülüyor> evet kendi çapında. Biraz anlamaya çalışıyoruz ama. <gülüyor> Yalan söylüyor mu Gözde Hanım? Yalan mı hiç değil vallahi. Söylemiyor mu? Çok söylüyor ya. Kudan yoldum diyor arkasından. Alin yalana başladı da Alin biz de oradan biliyoruz. O iki, iki buçuk kız yaşında. canım kızlar Allah. Siz evet. yanlışsınız. <gülüyor> Bizim evet. işimiz daha kolay. Evet doğru yani. Bir de benden öğrendiyse yalancılığı hakikaten başarılı olacak. Ben de atıyorum vallahi yalanları. Şurada 4-5 yılım daha var. Ondan sonra ben yemeye başlayacağım diye içim rahat bir şekilde atıyorum. Dükkan kapalı kızım. İyi, Kolay gelsin ikinize de. Gözde Hanım alalım cevabınızı. Ben quick step diyeceğim. Söylendi mi bilmiyorum ne? da. İlk defa duyduk hayatımızda. Quick step. Nedir İlk efendim? defa. Vallahi çok anlamıyor. sadece yarışmalarda falan epey izlediğim bir şeydi o yüzden söylüyorum. Bir de merenge diye bir dans var az önce o söylendi mi bilmiyorum. Yok söyledi o söylendi o da Latin Amerikan dansı evet, değil mi? Evet o da salsa'nın birazcık daha farklı bir şeyi. Yandan yemiş ediyorsunuz. Onlar da ritim değişiyor. Olabilir. Yani bir şey... ufak bir düzeltme yapmak istiyorum. Evet. O gelinliği ayağa takılan kişi benim. Az önce Pelin aradı. Hepimizi bütün arkadaşlarımız <gülüyor> işledi bizi. Ayrıca kocası da çarpım tablosu bilmiyor değil zaten. Kendisi şu anda Hollanda'da da doktora yapıyor. Hollanda'dan mı aradı bizi? Hayır, Pelin, kocası, hayır, kocası Pelin burada o da gidiyor da kocası Hollanda'da başladı yeni. Kocası doktora bahane canım İpek'ten kaçmak için. <gülüyor> Her gün orada. <gülüyor> Hadi bakalım kalk. Kazık çakmış evi. Vallahi İpek'i arayacağım zaten. Şimdi hala uyanmamış madem. Geç kaldı biraz ama. Ay siz de büyük madire atlatmışsınız. Gelinlikler takılmış falan. Geçmiş olsun. Evet zaten kocam ısrarla tango yapmaya zorluyordu. Benim madem dersini aldın yapacaksın diye. Bizim ilk dansımız epey komikti. Yani gülü oynaya dans ettik. Güya romantik bir dans ediyoruz ama. Sizde de İpek Hanım'dan mı aldınız dersi? E, e, evet. evet Ne oldu da cevap verirken Kendisini biraz zor devam okuyormuşum gibi hissettim de bir an Valla bence gerçekleri söylüyorsunuz İpek'in arkadaşları buradan herkes kendine bir çeki düzen versin Kimsenin bir umudu olmasın Bak gözde takılmış Pelin'le eşi Allah, mutsuz Allah, olmuş Yok yok öyle demeyin Yok yok öyle öyle Kız Ceyiz kendi başına dans ediyor da öğretilmiyor benim abi. Bu saatte uyuyan adamdan zaten korkacaksın Hayır gelmez bak saat kaç oldu Saat o hala yatıyor. Öyleyse. İpek pırlanta gibi de dans pistine çıkınca bambaşka bir İpek. Orada İpeği ben unutuyorum ya İpek değil o. Ben izliyorum bu İpek olamaz diyor aslında. Tamam bile değişiyor. Derse girdiği anda hadi karınlar içeri. O başka Oğlum, bir şey bilmiyor galiba. <gülüyor> karınlar içeri popolar içeri. Ne <gülüyor> bulduysanız içeri. Al içeri al. Peki efendim çok teşekkür Olur. ediyoruz. Görüşürüz. Kolay güzel. gelsin hoşçakal. Program bitmiş haberimiz yok sevgili dinleyiciler. Şanslı ismi söyleyelim hemen. Ve... Şanslı dansı söyleyelim. Oradan maç ma Şanslı danstan çıksın tamam. Alt aylık hamile hanımefendiyle eşi girebilir mi acaba? Giderler tabii canım. O zaman mi? Bir daha ne verelim. zaman gidecekler zaten? 3 ay er sonra o oh, oh, iki buçuk sene kapanacaklar eve. O yüzden son günlerinde geçsinler eğlensinler. Tamam Elvan Hanım'a salsa diyen yani Elvan Hanım'a verdik davetimi. Salsacı Elvan diye. Bu akşam mıydı? Bu akşam saat 20.30'da Mepşi Salonu'nda. İnşallah uygunlar. Ayrıntılarıyla radyomuzu alabilirler ve yarın sabah 7 ile 10 arasında buluşacağız Modern sabahlarda sevgili dinleyiciler. Güzel geçsin gününüzün geri kalanı. Hoşça kalın. Günaydın. Günay ay ay dın, dın, dın. günay ay ay ay